Bismillahirrahmanirrahim Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden O'na sığınırız. Allah kime hidayet ederse, O'nu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa, O'na hidayet veren yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, Yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Evet, kardeşlerim bugünkü mevzu, çocuğun denliği üzerinde etkili olacak yöntem ve esaslar üzerinde olacak inşallah. Çocuklarla beraber olmak. Allah Resulü Ani Sallallahu Aleyhi ve Sellem her alanda çocuklarla beraber olurdu. Bazen İbn Abbas'tan yolda beraber yürür, bazen Enes'ten beraber olurdu. Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem Çocuklarla olan beraberliğini büyüklenme ve hep kibirlenme olmaksızın gerçekleştirirdi. Çocukların büyüklerden bir şeyler öğrenip kendini yenilemesi, terbiye etmesi, aklını çalıştırması, hal ve hareketlerini güzelleştirmesi için büyüklerin onlarla beraber olması çocukların büyükleri üzerinde haklarındandır. Bir defasında oynayan bir çocuk topluluğu gördü. Fakat Aleyhisselatü Vesselam onları ne dağıttı ne de oyunlarını bozdu. Bunun aksine o çocukları dayanışma ruhuna ve oyuna devam ettirip bitirmelerine teşvik etti. Öyleyse bizlere de düşen kardeşlerim çocuklarla beraber olması ve onların da kendi dünyalarında arkadaşlarının olması gerekir. Ana baba çocuklarının arkadaş seçimini yerinde yapar. Arkadaşlarıyla olan beraberliklerini gözetir. Çocuklarının durumlarını müzakere etme noktasında ortak adım atarlarsa şüphesiz bu uygulamaların neticesi çok güzel olacaktır. Kardeşlerim aleyhissalatü vesselam çocukları devamlı sever, devamlı onları rahatladı. Onları öper, şakalaşır, okşar, helal rızık yemeye teşvik eder, onlarla oturur, yemek yerler. Yarışma genelde insanı harekete geçirir kardeşlerim. Yarış bünyesinde gizli enerji ve duyguların olduğu çocuklarda daha da etkilidir. İnsan bu gizli kalmış enerjilerinin ancak birileriyle yarışa girip kazanmak istediğinde ortaya çıktığını fark eder Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam insandaki bu büyük enerjiyi ortaya çıkarmak için çocuktaki yarışma ruhunu desteklemiştir Aleyhisselatü Vesselam ashabına bir soru sorar orada bulunanlar arasında yaşı en küçük olan İbn Ömer de yer alır ve Vesselam bu uygulamayı bir bilgi yarışı olarak yapmıştır İbn Ömer şöyle rivayet ediyor. Ali Selar şöyle buyurdu. Allah razı olsun Ali Selar Tepeslan asaba söyleyeyim bakalım çöldeki ağaçlar içinde bir ağaç var. Bu yaprağını dökmez. Ayrıca Müslüman'dır. Nedir o? İbn Ömer içimden sorunun cevabının hurma olduğu geçti. Sonra Ali ve Tepeslan sorunun cevabının hurma olduğunu belirtti. Bir rivayette İbn Ömer Sorunun cevabını vermeyip suçmayı tercih etmesinin sebebi olarak yaşının küçük olduğunu söylemiştir. Çocuklara bir takım sorular yönetmek gerekir. Zira sorular, çocuğun aklını uyarır, anlayışını geliştirir, donuk hafızasını harekete geçirip Demin Deminki rivayette de gördüğümüz gibi, İbn Ömer, büyüklerle birlikte bilgi yarışına girmiş, ancak cevap vermede çekinmiş ve yine Aleyhisselatü Vesselam'ın çocukların vücutlarının ve adelelerinin kuvvetlenmesi ve gelişmesi için çocuklar arasında huşu yaptırmış, güreş tutturmuştur. Kardeşlerim çocukları cesaretlendirmenin, onların benlik ve pozitif hareketlerinin gelişmesinde, mevcut enerjilerinin ve eğitimlerinin açığa çıkmasında önemli bir rolü vardır. Şüphesiz böyle bir uygulama, çocuğun yaptığı işe devamlılık kazandıracağı gibi, onu daha iyi bir seviyeye götürecektir. Ana baba ve eğitimcilerin, çocuğu cesaretlendirme noktasındaki duşturları, hadi söyle evladım, bu hususta kendini küçük görme, şeklinde olabilir. Faydalı ve güzel olabilecek cesaretlendirmeden biri de çocukların gelişimleriyle paralel olarak kütüphanelerini kurabilecekleri kitapları onlara satın almaktır. Sesim net değil mi? Yine kardeşlerim, çocuklara da yerinde ve zamanında övgüde bulunmak gerekir. İbn Ömer'den gelen rivayette. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde birisi rüya gördüğünde rüyasını Aleyhisselatü Vesselam'a anlatırdı. Ben de bir rüya görüp onu Aleyhisselatü Vesselam'a anlatmak istiyordum. O zamanlar genç bir delikanlıydım. Ve mescidi nebevide yatıyordum. Aleykümselamlar ablattım. Yine bir gün uyurken bir rüya gördüm. Rüyamda iki melek ben alıp cehenneme götürdü. O esnada cehennemi iki boynuzu olan tanıdığım bir takım insanların oradan beslendiği ve kuyu gibi düzenlenmiş bir yer olarak görünce böyle bir yerden Allah'a sığınırım dedi. Derken başka bir melek karşıma çıkıp bana için gece namazlarını ihmal ettin dedi ve ben bu rüyayı Hafsa'ya o da ve vesselam'a anlatınca Allah Resulü ve vesselam Abdullah ne iyi bir insan. Bir de gece namazları kınsadı. İbn Ömer bundan sonra gece namazlarını hemen hemen hiç kaçırmadı. Kardeşlerim, çocuklarla şakalaşma, onlarla oynamak, onun kişiliğini geliştirmesinde etki ederken, çocukta gizli yeteneklerin açığa çıkmasına da yardım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın torunları Hasan ve Hüseyin'le oynaması, onları sırtına alması, onlarla gezinmesi ve yine Abbas'ın çocuklarıyla oynaması afayrı olaylardır. İşte bunlar ana babanın çocuklarıyla oyun oynamasının son derece ehemmiyetli olduğunu gösterir. Ebü Süfyan rivayet ediyor. Maviye sırtı üzerine uzanmış bir vaziyetteyken yanına girdi. Sırtında da kendisiyle oynayan bir çocuk vardı. Ben kendisine, ey Emir el mümini, üzerinizden çocuğu alsanız deyince Maviye, ben Ali Selamü Vesselamı şöyle derken duydum. Çocuğu olan onunla çocuk basın. İbnü'l-Mesut anlatıyor. Ali Selamü Vesselam namaz kılıyordu. Seçdiye gittiğinde Hasan Hüseyin sırtına atladılar. Torunları Aleyhisselatü Vesselam'ın secde yapmasına mani olmak istediklerinde Aleyhisselatü Vesselam eliyle onların alınmasını işaret eder. Namazı bittiğinde onları odasına koyar. Ve kim beni seviyorsa bu ikisini de sevsin buyuruyor. Kardeşlerim Aleyhisselatü Vesselam çocukların güçlü bir şekilde yetişmesi amacıyla Çocuğun öz güvenini artırıcı birçok yol izlemiştir. Bunlara şöyle bir bakacak olursak, Çocuğun iradesini güçlendirmede, ki bu da çocuğa iki şeyle alıştırılır. Birincisi, çocuğu sır tutmaya alıştırma. Bakın, Enes ve Abdullah bin Cafer de bu şekilde davranmıştır. Çocuk sır tutmasını öğrenip, Sırrı deşifre etmediğinde, çocuğun iradesi kuvvetlenmekle birlikte, kendine olan özgüveni de artacaktır. İkincisi, çocuğu oruca alıştırma. Çocuk oruçtaki açlık ve susuzluğa direndiğinde, nefsine olan kabiliyetinin hazını tadacak, ayrıca hayatın sıkıntıları karşısında özgüvenini artıracak olan iradesini kuvvetlendir. Evet kardeşlerim, sosyal kişiliğini geliştirme. Çocuk evin ihtiyaçlarını görüp, ana babasının emirlerini yerine getirirse, büyüklerle oturup, küçüklerle beraber olursa, çocuğun sosyal kişiliği de ne yapacak? Otomatikman gelişecektir. İlmi güvenirliğini geliştirme. Bu da çocuğun Kur'an'ı, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini ve hayatını öğrenmekten olur. Kişi böylece hurafelerden uzak, ilmi hakikatleri öğrendiğinde ilmi güvenirliği de gelişmiş olacaktır. Ticari güvenirliği geliştirme, bu da ana babanın çocuğu ailenin ihtiyaçlarını karşılaması için çarşıda, pazarda gezdirerek alışveriş yapmasını sağlamaklarıyla gerçekleşir. Kardeşlerim çocuklara güzel bir şekilde seslenilmeli bizler çocuğun dikkatli olması, söylenenin kabullenmeye hazır bir durumda olabilmesi için, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu noktada çocuklara farklı şekillerde seslendiğini görürüz. Bazen Ey Ebu Umeyir, Nugayra ne yaptı? diyerek çocuğun gönlünü ona hitabet ettiği ismiyle alırken bazen de onun çocukluğunu nazara dikkat alarak ona Evladım, bak, sana bir takım cümleler öğreteceğim şeklinde hitap ederdim. Sahabe, babası da Müslüman olan çocuğa, Ömer bin Hattab'ın İbn Abbas'a, Ey kardeşimin oğlu, kendini küçük görme şeklinde seslendiği gibi seslenirdi. Babası Müslüman olmayan çocuğa da, Oğlum, evladım şeklinde seslenirdi. Demek ki çocuğa yapılacak güzel seslenmeler, ya açık ismi, ya da ey kardeşimin oğlu, ya da evladım, yavrum gibi ifadelerle olmalıdır. Çocuğa yapılan bu tür güzel hitaplar, çocuğun söylenen sözü kabule hazırlayacağı gibi, onun muhatabına da sevgi beslemesini sağlar. Kardeşlerim, çocuğun arzularını dikkate alma ve gönlünü hoş etmek gerekir. Çoğu zaman başarılı olan yöntemlerden biri de bu yani çocuğun arzularını dikkate alma, gönlünü hoş etme. Çünkü küçük çocuk hoşnut edilmeyi ve isteklerinin yerine getirilmesini ister. Ve yine çocuk arzuladığı şeyin ihtiyacı olduğunu düşünür. Çocuk isteği gerçekleştirildiğinde gönlü rahatlar sevinir ve çok canlı duygular içinde olur. İsteği gerçekleşmediğinde ise alabildiğine öfkelenir, sinirlenir, hoşlanılmayan ve sevilmeyen şeyleri yapar. Aleyhisselatü Vesselam çocuğun birçok psikolojik sorunlarının çözümünde kullanılacak önemli bir kayde sunmaktadır. Sahabe de bu kaydeye uyup kaydının tatbikini hayatlarını gerçekleştirilmiştir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Osman bin Mazun'un yanına gitti o sırada Osman'ın yanında öpüp kokladığı bir çocuk vardı Aleyhisselatü Vesselam ona bu çocuk seninle dedi Osman evet dedi Aleyhisselatü Vesselam onu seviyor musun ey Osman dedi Osman evet ya Resulullah dedi bu sefer Aleyhisselatü Vesselam ona olan sevgini artıracak bir şey söyleyeyim mi deyince Osman canım size feda olsun buyurun dedi bunun üzerine aleyhissalatü vesselam her kim kendi zürriyetinden bir çocuğunu çocuğu razı olana kadar gönüllerse Allah da kıyamet günü o konu razı olana kadar gönüller görmüştür. evet Allah hepimize hayır versin, merhamet versin. Çocuk isteyip, çocuğun kıymetini bilen, onu güzelce yetiştirenler de Kardeşlerim, tekrar etme çocuk üzerinde çok etkilidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, çocuğa 7 yaşındayken namaz kılmayı öğretti. 10 yaşına bastığı halde kılmazsa onu cezalandırın mı? Bakın Aleyhisselatü Vesselam çok önemli bir ibadet olan namazın insanda yer etmesi kök salması için 3 sene üzerinde durmuş. Herkes tarafından ehemmiyeti aşikar olan namaz hakkında emir Kur'an'a baktığımızda ailenin namazı emret kendin de ona sabırla devam et. Bundan dolayı ana baba çocuğun namaza alış, alışabilmesi ve bunu sağlama ve yapacağı muhtemel yanlışları yerinde düzeltmek amacıyla ona namazın ehemmiyetini anlatmalı. Kılınış şeklini de defalarca üşenmeden göstermelidir. İşte bu tekrarların faydalarından olmak üzere Enes çocukların yanından geçerken onlara selam verir ve şöyle derdi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da böyle. Evet. Bu hadiste de görüldüğü üzere Aleyhisselatü Vesselam'ın bu işi çocuklara selam verme tekrarlı uygulaması Enes'te o kadar etki yapmış ki o da daha sonra yaşlandığında gördüğü her çocuğa selamını vermiş ve Peygamber Selam da böyle yapar demiştir. Kardeşlerim çocuklara karşı aşamalı bir hareket tarzı izlemek gerekir. Mesela 0-7 yaşta gözlem dönemli olan bu dönemde çocuk ana babasının namaz kılmalarını görür. Onlar gibi hareket etmeye çalışır. Ana babası çocuğu bu şekilde yetiştirdiğinde bu onun altyapısını hazırlayan çok güzel bir hareket olur. 7 ile 10 yaş arasındaki merhalede çocuğa bir takım emirlerin verileceği dönemdir. Ana baba bu dönemde çocuğundan içinde namazının dolduğu bir takım şeyler yapmasını ister ve istemelidir. 10 yaş ve sonrası cezalandırma dönemi. Bu dönemde çocuk namaz kılmadığı takdirde cezalandırılır. Kardeşlerim, çocukta korku ve ümit dengesini gözetmek gerekir. Korku ve ümit dengesinde çocuğu yetiştirme, çocuğu iyileştirmek için başvurulan başarılı psikolojik yöntemlerden birisidir. Bu yöntem, Allah Aleyhisselatü Vesselam'ın çoğu durumlarda çocuklara kullandığı yöntemlerden birisidir. Çocukların Anlatılan olayları kabullenip olaydan etkilenmesi, kendini ve hayat tarzını düzeltmesi için Aleyhisselatü Vesselam'ın bu yönteme malzeme olarak kullandığı konulardan biri de çocukları ana ve babaya yapılacak iyiliğe teşvik etmesi, onlara karşı gelmekten sakındırmasıdır. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Ana-babaya yapılacak iyiliğin, insanın kendi çocuklarının iyi bir evlat olmasında çok büyük etkisinin olacağıdır. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette, Allah-u Teala Ve Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. Mahrem olan kadınlara karşı iffetli davranın ki, kadınlarınız da iffetli olsun. Babalarınıza da iyi davranınız ki, evlatlarınız iyi olsun. İşlediğiniz bir suç veya hatadan dolayı haklı veya haksız özür dilemek üzere yanına kardeşi gelen bir kimse onun mazeretini kabul etsin. Şayet o kişi kardeşinin özrünü kabul etmezse cennette havzımın yanında benimle beraber olmayacaktır buyurmuştur. Allah hepimize mağfiret etsin kardeşler insanın ana babasına yapılacak iyilik, onlara yapılacak bir bağış cinsinden olmayıp, Aksine insanın yapmak zorunda olduğu bir yükümlülük. Kuleyb'in dedesi bir gün Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor. Ya Resulullah kime iyilik yapayım diyor. Aleyhisselatü Vesselam anana, babana kız kardeşine, erkek kardeşine ve kölene. Yaptığın bu iyilik bir sıla rahim olmakla birlikte yapman gereken bir yükümlülüktür dedi. Evet kardeşim. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Allah analarınıza iyi davranmanızı emretir. Allah analarınıza iyi davranmanızı emretir. Allah analarınıza iyi davranmanızı emretiyor Allah babalarınıza analarınıza iyi davranmanızı emretiyor Allah size en yakından en uzağına kadar yakın akrabaya iyilikte bulunmanızı emretiyor kardeşlerim bir gün ve vesselam dururken yanına bir adam geliyor ya Resulullah. Ana babanın çocuklar üzerinde hakları var mı? Bunlar nedir diye sorunca Aleyhisselatü Vesselam Ana baban senin ya cennetin ya da cehennemindir buyurmuştur. Evet kardeşlerim Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın rızası babanın rızasına bağlıdır. Ve yine Allah'ın gazabı babanın gazabına bağlıdır, buyurmuştur. Yine Allah reçel aleyhissalatü vesselam bir nasihatında annenle ilgilen, zira cennet onun ayakları altındadır, buyurmuştur. Demek ki kardeşlerim, ana babamızın ne derece yüksek bir konumda olduğunu ve onlara iyilik etmekle yükümlü olduğumuzu bilmemiz gerekir. Yine Allah Resulü ve Selam baba cennet kapılarının en ortasıdır. Bundan sonra ister o kapıyı kuru ister koruma Evet Sesim net mi? <Gülüyor> Kardeşlerim dünyada ana babaya yapılacak iyilik ömrün artmasına Rızkında çoğalmasına sebep olur. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, kim ömrünün ulamasını, rızkının çoğalmasını isterse, ana babasına iyi davransın, akrabalık ilişkilerini gözetsin buyurmuştur. Yine aleyhissalatü vesselam, ana babasına iyilik edene müjdeler olsun, Allah onun ömrünü artırsın. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kişi işlediği günah sebebiyle rızkından mahrum olur. Kaderi ancak dua değiştirir. Ömrü artıracaksa sadece iyiliktir buyurmuştur. Allah hepimizi hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Kardeşlerim ana babaya yapılacak iyilik ahirette çok büyük mükafatlara sebeptir. Birincisi dünyada günahların bağışlanmasına sebeptir. Aleykümselam bıraktım. İbn Ömer'den gelen bir rivayette bir kimse Ali Selatü vesselam'a gelip "Ya Resulullah, bir günah işledim. Acaba tövbesi mümkün mü?" deyince Ali Selatü vesselam adama Anan var mı dedi? Yok dedi. Peki teyzen var mı dedi? Adam var dedi. Bunun üzerine Ali sallallahu aleyhi öyleyse teyzenle iyilikle bulun dedi. İbn Abbas'tan gelen bir rivayette Ali sallallahu aleyhi ve birisi gelip Ben bir kadına dünürcü oldum. O da benimle evlenmek istemedi. İstediğim kadına başkası dünürcü oldu. O da onunla evlenince bu evliliklerini kıskandığımdan kadını öldürdüm. Acaba bunun tevbesi var mı deyince ve Vesselam adama Anan hayatta mı dedi. Adam hayır dedi. Allah'a tevbet et. Mümkün olduğunca Allah'a ibadetlerle yaklaşmaya çalış. Bunun üzerine adam i̇bn Abbas'ın yanına gidip ona Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinin anasının için hayatta olup olmadığını sorunca İbn Abbas adama, annene iyilik etmekten daha fazla Allah'a yaklaştıracak bir haber bilmiyorum demiştir. Kardeşlerim, ana babaya yapılan iyilik cennete girmeye de vesiledir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kim, ana ve babasından birine veya her ikisine yetişip de onlara iyilik etmeyerek cehennemeye girerse, Allah o kişiyi rahmetinden uzaklaştırsın diye bedbaa etmiştir. Evet. Allah Azze ve Celle, kendisine inanan her bir Müslüman kuruna, farz kıldığı ana babaya iyilik, farziyette ancak kendisi gibi olan bir farza denildir. Her bir ferdin farz namazını kılması, Ramazan orucunu tutması, zekadını vermesi, dinin zararı kısmından bilinen ibadetleri yerine getirmesi, seferberlik halinde cihada koşması gibi yerine getirmesi gereken bu farzain ibadetler, ana babaya iyilik etmeye dengidir. Bu durumda evlat elinden geldiğince ibadetlerle ana babaya iyilik etmeyi beraberce yürütmeye çalışmalıdır gayretini vermesine rağmen bu farzı aynı ibadetlerle ana babaya iyiliği beraber götüremezse o takdirde farzı aynı ibadetleri ana babaya olan iyiliğe tercih eder. Allah hepimize mağfiret etsin. Hepimize güzel bir anlayış nasip etsin. Kardeşlerim ana babaya yapılan iyilik Allah yolunda cihada takdim edilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a birisi gelip ya Resulullah ben falan savaşa gitmek istiyorum ne dersin deyince Aleyhisselatü Vesselam adama anan var mı adam evet dedi. Bunun üzerine yürü git ana babanın hizmetinde bulun çünkü cennet ana babanın ayakları altındadır buyurmuştur. i̇bn Mesud'dan gelen bir rivayette ben aleyhissalatü vesselama Allah katında hangi amel daha sevimlidir diye sordum. O da vaktinde kılınan namazdır dedi. Sonra dedim ana babaya iyilik dedi. Sonra Allah yolunda cihad etmektir. Demiştir. Kardeşlerim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Ümmetim şu on şeyi yaptığında başına bela girecektir. Koca karısına itaat eder. Anasına isyan, babasına eziyet eder. Bunun yerine arkadaşına iyilik ederse demiştir. İbn Ömer anlatıyor. Evliydim ve eşimi seviyordum. Fakat babam Ömer eşimden hoşlanmıyordu. Bana gelip oğlum eşini boşa dedi. Ben Ali Selatü vesselama gidip durumu anlattım. Bunun üzerine Ali Selatü vesselam bana eşini boşa demiştir. Ayşe annemiz anlatıyor. Ben Ali Selatü vesselama ya Resulullah kadının üzerinde en fazla hakkı olan kimdir dedim. O da eşidir dedi. Bunun üzerine ben kocanın üzerinde en fazla hakkı olan kimdir dedim. Ali Selatü vesselam anasıdır buyuruyor. Ana babaya yapılacak iyilik, hacca tercih edilir. Ana babaya yapılacak iyilik, aleyhissalatü vesselama yapılacak ziyarete tercih edilir. Annesiyle meşgul olma, düşünün, Müslüm'ün naklettiği Veysel Karan olarak bildiğimiz, Allah Azze ve Celle'nin dostuyla ile alakalı bir kıssa vardır. Bu zat anasının kendisine muhtaç olması sebebiyle bir kere bile olsa Aleyhisselatü Vesselam'ı görüp onun ziyaretinde bulunamamıştır. Cabir'den gelen bir rivayette Ömer kendisine Yemenlilerin yardım kuvvetleri gelince onlara içinizden Uveys bin Amir var mı diye sordu. Birisi evet benim dedi. Ömer Karın köyünün Murat kabilesinden mi dedi. Veys, evet dedi. Evet, Müslüm'de iki tane rivayet var. Sahih. Ömer, sen alaca hastalığı, deri hastalığı olup da daha sonra bir dirhemlik bir yer haricinde hastalığından kurtulan kimse misin dedi. Veys, evet dedi. Ömer, annen var mı dedi. Veys, evet dedi. Bunun üzerine Ömer, Aleyhissalatü Vesselam'dan duyduklarını ona anlattı. Aleyhissalatü Vesselam size Uveys bin Amr gelecek. Kendisi Karın köyünün Murat kabilesindendir. Avraşlık hastalığından kurtuldu. Sadece bir dirhem yeri var. Hastalık olarak annesine bağlı biri. O öyle biri ki Allah'a yemin etse Allah yeminini icabet eder. Şayet Ondan kendin için Allah'a dua etmesini isteyebilirsen, bu fırsatı kaçırma, değerlendir buyurdu. Ben de Uveys'ten dua talebimde bulundum. O da talebimi kabul ederek bana dua etti. Ömer diyor ki, bu esnada gitmek üzere olan Uveys'e, nereye gidiyorsun deyince, Uveys, köpeye gideceğim dedi. Ömer, bunun üzerine Uveys'e arzu edersen, küfe varisine bir mektup yazayım dedi. ve bunun üzerine Ömer'e, halktan biri olmam benim için daha sevimli Evet, bunu Müslüm'ün fedaili sahabede bulabilirsiniz kardeşler. Aleyküm selam. Cafer, hoş geldin. Ana babaya yapılacak iyiliği evlat sevgisine tercih etme. Kardeşlerim, buram buram ihlas ve samimiyet kokan, gerek olayın kendisi, gerekse olayı yaşayanlar adına son derece manidar olan, ana babaya yapılacak iyiliğin insanı nasıl zifiri karanlıklardan çıkarını, çıkardığını gösteren bir hadise etmek istiyorum. İbn Ömer'den geliyor. Geçmiş ümmetlerden üç kişi bir yolculuğa çıktılar. Akşam olup yatmak üzere bir mağaraya girdiler. Fakat dağdan kopan bir kaya mağaranın ağzını kapattı. Bunun üzerine birbirlerine yaptığınız iyileri, iyilikleri anlatarak Allah Azze ve Celle'den dua etmekten başka sizi bu kayadan hiçbir şey kurtaramazdı. İşlerinden birisi Allah'ım. Benim çok yaşlı bir annemle babam vardı. Onlar yemeklerini yemeden çoluk çocuğuma bir şey yedirmezdim. Bir gün hayvanlara yem bulmak üzere evden ayrıldım. Onlar uyumadan önce dönemedim. Eve gelir gelmez hayvanları sağıp sütlerini ana babama götürdüğümde baktım ki ikisi de uyumuş. Onları uyandırmak istemediğim gibi, onlardan önce ev halkının ve hizmetkarların bir şey yiyip içmesinde uygun görmedim. Süt kabı elimde olduğu halde şafak atana kadar uyanmalarını bekledim. Çocuklar etrafımda açlıktan anlaşıyordu. Nihayet uyanıp sütlerini içtiler. Allah'ım eğer ben bu işi senin rızanı kazanmak için yapmışsam, İçinde bulunduğumuz sıkıntıdan bizi uzaklaştır diye yalvarınca kaya biraz açıldı. Evet kardeşlerim bakın yapılan ana babaya bir iyilik başa gelen bir bela bir musibetin de define sebep olan hallerde. Allah hepimize güzel güzel anlayışlar hayırlı ameller versin. Kardeşlerim yine Müslümanın naklettiği bir rivayette. Cüreyş'ten bahsedilir. Cüreyş ibadete düşkün bir kimseydi. Bir ibadethane edindi ve kendisini burada namaza adadı. Namaz kılarken Cüreyş'in annesi geldi ve ey Cüreyş dedi. Cüreyş namaza devam etti. Anasına icabet etmedi. Annesi üç sefer böyle çağırdığı halde Cüreyç namazı bozmayınca annesi Allah'ım ona fahişe kadınlarının yüzünü göstermedikçe canımı alma diye beddua etti. İsrailoğulları Cüreyç'i ve yaptığı ibadeti konuşurlardı. Bu arada güzelliği dillere destan fahişe bir kadın vardı. Onlara isterseniz sizin için onu yoldan çıkarım dedi. Oradan arkasından Cüreyç'in karşısına çıktı. Ancak Cüreyç kadının yüzüne bile bakmadı. Bunun üzerine kadın ibadet hanesinde kalan bir çobana gitti ve ona kendisini teslim etti. O da bu kadından yattı. Bunun üzerine kadın hamile kaldı. Çocuğu doğurduğunda bu çocuk Cüreyç'indir dedi. Hemen Cüreyç'e giderek onun ibadethanesini yıktılar ve onu dövmeye başladılar. Cüreyç, neler oluyor dedi. Şu fahişe ile zina etmişsin. Senden bir çocuk doğurmuş dediler. Cüreyç, çocuk nerede dedi. Çocuğu getirdiler. Cüreyç, bana namaz kılana kadar müsaade edin dedi. Namazını kıldı. Namazı bittiğinde çocuğun yanına gelip karnına dokundu. Ey çocuk, senin baban kim dedi. Çocuk. Benim babam Falan oğlu filan dedi. Kardeşlerim Ali selamet ve selam. eğer Cüreç işin gerçek mahiyetini bilseydi annesine karşılık vermesinin nafile ibadetinden daha yerinde önemli olduğunu anlardı oyduymuştur. Allah bizlere muafiyet etsin. Müslüman olmasalar bile ana babaya iyi davranmak gerekir. Esma naklediyor. İslamiyeti kabul etmemiş olan anam, müşriklerle olan Hudeybiye anlaşması esnasında yanıma geldi. ve Vesselam'ın görüşünü almak için, Anam beni özleyip gelmiş, ona ikramda bulunabilir miyim diye sordum. Evet, anana iyi davran. i̇bn Abbas'tan gelen bir rivayette aleyhissalatü vesselam efendimiz her kim ana babasının yerine harç yapar veya onlara ait borcu öderse bu kişi kıyamet günü bahtiyarlar arasında haşlonlu bulunmuştur. Kardeşlerim çocukların ana babalarının birbirlerine dua etmeleri gerekir. Ana babayı mahcup edecek bir hareket tarzı içinde olmamak gerekir. Ana babana gelebilecek her türlü kınama ve sövmeye sebebiyet verecek şeylerden kaçınmak gerekir. Aleyhisselatü Vesselam beraberinde çocuğu olan birini gördü ve çocuğa bu kim dedi? Çocuk babam dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam çocuğa babanın önünden yürüme, onu kötü sözler söylenecek duruma sokma, önünde oturma, babanın ismiyle çağırma. Çok çok önemli kayıtlardan kardeşlerim. Babanın önünde yürüme, onu kötü sözler söylenecek duruma sokma, önünde oturma, babanın ismiyle çağırma. Allah, ana babasına lanet edene lanet edin. Ali sallallahu aleyhi ve selam kişinin ana babasına sövmesi büyük günahlardandır buyurmuştur. Sahabe: Ya Resulullah bir kişi ana babasına hiç söver mi? Ali sallallahu aleyhi ve Evet söver. Kişi başkasının anasına babasına söver, o da tutar, onun ikisine söver. İşte burada neticede ana babaya sövmüş olur. Kardeşlerim kişinin ait olduğu nesebi inkar etmesi çok açık bir nankörlüktür. Böyle bir tutumdan uzak durmak gerekir. Allah Resulü ve Vesselam bir kimse kendi babası olmadığını kesinlikle bildiği birinin soyundan geldiğini ileri sürerse ona cennet haramdır buyurmuştur. Yine babalarınızdan yüz çevirip onları inkar etmeyin. Her kim kendi babasını bırakıp bir başkasına baba derse nankörlük etmiş. Olur. Kardeşlerim ana babaya karşı gelme dünyada da ahirette de cezaya çarptırılır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam en büyük günahları size haber vereyim mi? Biz, evet ya Resulullah dedik. Ali vesselam Allah'a şirk koşmak ana babaya karşı gelme buyurduktan sonra yaslandığı yerden doğrulup oturdu ve iyi belleyin Bir de yalan söyleme, yalancı şahitlik yapmaktır bu. Bu cümleyi öyle tekrarladı ki biz daha fazla üzülmesini arzu etmediğimiz için keşke sussa diye temenni de Kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde üç kişiyi Allah rahmet nazarıyla bakmayacaktır. Bunlar ana babasına karşı gelen erkekleşen kadın, deyüz, üç kişi de cennete giremeyecektir. Bunlar, ana babaya karşı gelen, içki müptelası olan, verdiğini başa kakan, demiştir. Yine Allah Resulü ve Vesselam, Muaz'a, şu on hususu, yapmayı tavsiye etmiştir. Bakın, bunlar nelermiş. Neticede, öldürülsen de, ateşle yakılsan da, hiçbir şeye Allah'a ortak koşma ailenden ve malından vazgeçmeni emretseler dahi ana babana karşı gelme Kasten bilerek namazı terk etme senin dışındakilerin hepsi savaşta ölse bile savaştan kaçma aralarında senin de olduğun insanlara ölüm gelip çatsa metanette ol kazandığın para ile Ailenin geçimini sağla. Gerektiğinde terbiye adına aileni cezalandıramamazlık etme. Ailenin Allah'tan korkmasını sağlamaya çalış. İçki içme çünkü o her kötülüğün anasıdır. Günahdan kaçın zira Allah'ın hışmı gazabı günah işlemekten kaynaklanır. Evet. Allah bu nasihati tutanlardan eydir. Kardeşlerim, ana babaya karşı vazifelerimiz vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, kendisi otururken birisi gelip, Ya Resulullah, anam bana kendi adına mümin bir köle azat etmemi vaziyette. Şu anda elimde siyahi bir kölem var, onu azat etsem olur mu deyince, Aleyhisselatü Vesselam, onu bana çağır, dedi. Ben de çağırdım. Ali sallallahu aleyhi ve köleye Rabb'ın kim?" dedi. "Allah" dedi. "Ben kimim?" "Sen Allah'ın elçisisin." deyince Ali sallallahu aleyhi ve o kişiye "Onu azat edebilirsin çünkü köle mü'mindir." dedi. Arkadaşlarım Ali sallallahu aleyhi ve bir gün "Allah salih kulunun cennetteki derelçesini yükseltir." Kul bunun üzerine Allah'a, Allah'ım bu makamlar nereden geliyor deyince, Allah bunlar evladınızın arkasından size yaptığı dua ve istiğfar sebebiyle tutulmuştur. Evet kardeşlerim, çocuk ana ve babanın arkasından dua ve istiğfarı çoğaltmadı. i̇bn Ömer'den gelen bir rivayette, bir defasında İbn Ömer Mekke'ye gitmek üzere çıktı. Deveye binmekten usandığı zaman üzerinde istirahat edeceği bir merkebi ve başına sardığı bir sarığı vardı. Bir gün İbn Ömer eşeğin üzerinde dinlenirken bir bedevi rastladı. Ona sen falan oğlu falan değil misin deyince adam evet deyince eşeği ona verdi ve buna bin dedi. Sarığı da ona uzatarak bunu da başına sardı Arkadaşlarından biri İbn Ömer'e Allah seni bağışlasın, üzerinde dinlendiğin eşekle, başına sardığın sarı şu bedeviye verdin deyince İbn Ömer şunları söyledi: Ben Ali Selametü Vesselamı şöyle derken işittim: iyiliklerin en değerlisi insanın babası öldükten sonra baba dostunun ailesini kollayıp gözetmesidir. Gerçekten de o bedevinin babası, i̇bn Ömer'in babası olan Ömer'in dostuydu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, baba dostunu gözetip kolla, onunla ilişkiyi kesme ki, Allah Azze ve Celle de sana olan nurunu kesmesin buyurmuştur. Evet kardeşlerim, nasihatler böyle mi? ana baba adına sadaka vermek gerekir. Birisi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a babam vefat etti biraz da mal bıraktı. Fakat herhangi bir vasiyette bulunmadı. Onun adına sadaka versem günahlarına kefaret olur mu deyince Aleyhisselatü Vesselam adama evet günahlarına kefaret olur. Sadaka vereceksen su dağıt. Çünkü su dağıtmak en kıymetli sadakadır buyurmuştur yine birisi Aleyhisselatü Vesselam'a gelip ya Resulullah babam öldü ne haç ne ümre ne de yolculuk yapabilecek durumdayım öyleyse babanın yerine haç ve ümre yaptırmıştır kardeşlerim hayatta olan kişilerin yaptığı ameller kabir alemindeki yakın akrabasına sunulur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yapmış olduğunuz ameller yakın akrabalarınıza sunulur. Şayet ameller güzelse sevinirler, değilse şöyle derler: Allahım onlara sana kulluk etmelerini ilham et. Allah hepimize mağfiret etsin. Edilen nasihatleri tutan hayata geçirenlerden yenisidir kardeşler. Çocuğu terbiye yöntemleri çok kardeşlerim. Gerek fikri gerekse psikolojik yönden nebevi terbiye yöntemlerini ele aldığımızda çocuğun iyileştirilmesi noktasında herhangi bir yöntem yararlı olmuyorsa bu durum çocuğun başka bir ihtiyacı olduğunu gösterir. Cezalandırma çocuktan intikam almayı amaç edinen bir yöntem değil amacı terbiye olan bir yöntemdir. Çocuk kolay yönlendirilen, verileni güzel bir şekilde kabul eden bir fıtrata sahiptir kardeşlerim. Birisi çıkıp da, çocuklardan bir terbiyeyi kolayca kabul eden de, var etmeyen de, onlardan utangaç olanlar da var, utanma nedir, bilmeyenler de var. Eğitim ve öğretimine önem verip, iştiyakla gayret eden de var, bundan usanat hoşnut olmayan da var teşvik edildiğinde ilimde büyük ilerleme kaydeden kapasiteli çocuklar olduğu gibi ancak azarlandığında veya kızıldığında dersinin başına oturanlar da var kardeşlerim çocuklar küçüklükten itibaren terbiye edilmeli sen de eğitimin öğretim almadan önce büyüğün. Çoğu kişinin çocukluğundan itibaren getirdiği kötü alışkanlıkları, çocukluk zamanlarında kendisini yönlendiren, ahlakı güzelleştiren, onu terbiye edilen birinin olmayışından kaynaklanır. Ağaç yaşken eğilir kardeşlerim. Ağacı yaşken eğme, ileride ağaç kuruduktan sonra onu kırmaktan daha kolaydır. Hatanın yapısı üzerinde düşündüğümüzde, Hatalar genelde üç esasa dayandığını görürüz. Çocuğun hatasının sebebi düşünceyle alakalı olabilir. Yani çocuk bir şey hakkında sağlıklı düşünemediğinden yanlış yapar. Ya da hatasının sebebi pratikle alakalıdır. Herhangi bir işi o işe yatkın olmadığından dolayı yanlış yapabilir. Veya hatanın sebebi bizati çocuğun kendisi olabilir. Yani çocuk inatçı bir karaktere sahip olduğundan hatasında ısrar eder. Kardeşlerim çocuktaki hataların kaynağı bu esaslara dayanır ve bunu tespit edip çerçevesini belirleme hatanın telafisini çoğu zaman kolaylaştıracaktır. Sesim net mi? Birisi Ali Senaati ve birlikte Uhud Savaşı'na çıkar. Savaşta müşriklerden birini vurur. Onu vururken al sana hamle böyle olur. Çünkü ben falan çocuğumdir. Bu esnada aleyhissalatü vesselam o sözün yerine ben ensari bir gencim deseydin daha iyi olabiliyor. Ali'nin oğlu Hasan sadaka olarak dağıtılacak kurmalardan bir tanesini ağzına atmıştı. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam torununa atun yoksa sen bizlerin sadaka hurmalarından yemediğimizi bilmiyor musun demiştir. Yine Ebu Rafi'den ben çocukken ensara ait hurmalıkları hurma yemek düşüncesiyle taşlardım. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselamın yanına getirildi. Evladım niçin hurmalıkları taşlıyorsun deyince ben yemek için dedim. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam bak hurmalıklara taşatma. atma hurma yemek istiyorsan hurmalıkların dibine düşenlerden yiyebilirsin buyurmuştur. Yine İbn Ömer'den gelen bir rivayette o bir kuşu hedef alıp ok atan bir grup gence rastladı. Hedefe isabet etmeyen her oku kuşun sahibine veriyorlardı. Gençler İbn Ömer'i görünce dağıldılar. Bunun üzerine İbn Ömer bunu yapan kim? Allah bunu yapana lanet etsin. Ali selamü aleyhi ve canlı bir şeyi hedef alıp o katanı lanetlemiştir buyurmuştur. Çoğu zaman çocuktan daha önce yapmadığını, görmediği bir şeyin yapılması istenir. Böyle bir görevlendirmeden dolayı çocuk ne yapacağını bilemez bir halde olur. Ali selamü aleyhi ve selam bu tür manzaralarla karşı karşıya kaldığında Çocuğa işin pratiğini anlatır, sonra işe kendisi koyularak, ona işin nasıl güzel bir şekilde yapılacağını gösterir. ve vesselam bu uygulamasında gerek ana baba ve gerekse eğitimciler için gerçek anlamda bir ders vardır kardeşlerim. Çocuk yapılan uyarılara rağmen düşünce ve pratik bakımdan düzelmez ve hatasında ısrar ederse, Cezalandırması kaçınılmaz olacaktır. Cezalandırma da sırasıyla yöntemlerle tatbik edilmelidir. Aleyhisselatü Vesselam eve sopanın asılmasını emretti. Kulak çekme çocuğa uygulanacak ilk bedensel cezadır. Zira çocuk kulağının çekilmesiyle yaptığı çirkin hareketin olumsuz tavrın acısını hisseder. Abdullah bin Bişr'den gelen rivayette, anam beni bir salkım üzümle Ali vesselam'a gönderdi. Götürmeden önce birazını yedim. Üzümü götürdüğümde Ali sallatü vesselam kulağımı tuttu ve seni gidi düzenbaz" dedi. Kardeşlerim, çocuğun dövülmesi 10 yaşından itibaren başlar. Bunu biraz sonra bahsedeceğimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinden dolayı söylüyoruz. Çocuklara 7 yaşındayken namaz kılmalarını söyleyin. 10 yaşına girdiklerinde hala kılmıyorlarsa onlara hafifçe düğün Allah hepimize mağfiret etsin kardeşlerim. Rabbim hayırdan ayırmasın. Hakkı hak bilip yaşamayı batılı Batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Anlatılan doğrularla hepimizi amel etmeyi nasip etsin. Subhaneke, Allahümme ve vehamdike, Eşveden, La ilahe illa ent, Estağfurullah ve Tevbili, Velhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah.